1953, numaralı konu, Hayber savaşında cinlerin Müslümanları desteklemesi, evet, ben Uyeyne bin Hısn'ın ordusundaydım, o Hayber'deki Yahudilerin imdadına geldi, biz Uyeyne'nin ordusu arasında bir ses işittik, ey nas, aile efradınıza yetişiniz, düşman onları esir etmek üzeredir, diyordu böylece Uyeyne'nin ordusu birbirlerini beklemeksizin ailelerinin yanına döndüler, fakat ailelerinin sağ salim olduklarını gördüler, bunu görünce, Allah'ın Müslümanlara bir yardımı olduğunu anlattı anladık.